Uyanacağım Bir akşam vakti geleceğim yine Cehennemden narta kalmış bir günde Yaralı şiirler dökülecek dudaklarımdan İçimde düşler kımıldayacak Bunu yeni doğmuş yıldızlara söyleyeceğim Bir ağıt kadar taze Bir umut kadar sıcak İçimde kavgalar büyüyecek Önünü alamayacağım Önünde duramayacağım Kavgalar ihtilale dönüşecek, uyanacağım.